Geo Geografika'dan selamlar saygıdeğer dinleyen. Ee, bu hafta e, karşımda çok müthiş bir e, konuk var. Biraz yalnız 7 kıta ultramaraton diye tanıttık size. Ee, şu anda stüdyo girdiği için ben de böyle heyecanla ses sunmaya başladım. Adam 7 kıta 7 ultra maraton koşabiliyor ama ne yazık ki bu İstanbul trafiğinde canlı yayına birkaç dakika geç kalarak gelebiliyor. Alper Darlıklıç hoş geldiniz geç geldiniz sefalar getirdiniz. Hoş bulduk ee, Kaan. Çok teşekkür. Davetin için öncelikle. Ee, herkesten de çok özür diliyorum gecikme için. Yok canım ne ne özür yani artık İstanbul denince herkes bir eksi 10 dakika artı 10 dakika bir şey koyuyor. Bu arada saygıdeğer yani e, biz radyo coğrafikayız. Konuğumuza kavuştuğumuz için sevinçle hemen yayına girdik. Zaman kaybetmeden biz Türkiye radyolarının biricik doğa ve macera kültürü programıyız ve Türkiye'nin tek rock radyosu 94.5'te şu anda galiba başladık başlıyoruz falan derken yayına da başladık ve e, ben Deniz Naçiz Kudunuz. Kaan Aybıdak hatırlarsınız herhalde e, sesimi geçen hafta ben Rize'de çekimdeydim Cem Sarıoğlu buradaydı bugünlerde Karadeniz çalışıyoruz bugün de Cem Sarıoğlu turnesi için efendim Aydılge projesinin e, turnesi için Samsun'da ve ben Alper Dal beraber burada tek başıma programı götürüyor olacağım Cem Sarıoğlu'na selamlar gönderiyoruz e, notalarına sağlık diyoruz bileğine kuvvet umarım harika bir Konser geçirirler. Bu arada hemen hatırlatalım bize Twitter'dan dolayısıyla Alper Dalkılıç'a Twitter'dan e, ulaşabilirsiniz Facebook'tan ulaşabilirsiniz e, lütfen e, sadece Türkçe karakterler kullanarak bize e, radyo geografika yani Türkçe yazıldığı ve Türkçe okunduğu gibi radyo geografika olarak Twitter üzerinden ve Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz. E, evet e, Alper neler yapalım hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Harika inanılmaz. seni harika seni burada görmek bu arada Kesinlikle. Haftalardır peşinde olduğumuzu burada söylemekle yani sıklıkla çok yoğun insanlarız e, ulaşmak birbirimize çok zordu gerçekten bu zamanı da hiç kaçırmak istemedim sen de e, çok davet kardın. ve sonuçta buluştuk şükür kavuşturana diyorum biraz geç oldu. ...güç olmadı, <gülüyor> şükür diyorum. Aa, bu arada saygıdeğer dinleyenler, biz e, kulaklarını sıklıkla çınlatıyoruz. Alper Dalkıç e, ya işleri dolayısıyla ya da yoğun antrenman programı dolayısıyla... E, ...sürekli başka bir yerde olduğu için bizi kaçırmış olabilir. Alper biz sürekli kulaklarını çınlatıyoruz. Ha geldi ha gelecek yani burada e, triatlon için konuk olanlar tema e, için konuk olan arkadaşlarımız oldu. E, adım adım projesi için konuk olanlar oldu. Tabi e, ister istemez bunların tamamında e, senin ismin e, tekrar tekrar e, geçti. Velhasıl sonunda canlı canlı karşımızdasın. Peki nereden başlasak neresinden tutsak bu 7 kıta 7 ultramaratonumuz var. Ben geçen hafta senin geleceğini müjdelerken biraz biraz... Açıklamaya çalıştım saygı dinleyenlere en saf sorumu sorarak başlayayım mı ben haydi Buyur. istersen Tabii tabi ki Aa, Ultra maraton nedir? Ultra maraton nedir? Geç, geç geçtiğimiz hafta sen zaten kulaklarımı çınlatırken ben de 130 kilometrelik parkurun belli bir etapını koşuyordum Bizi dinlemiyordun tabii ki değil mi o sırada evet. biz e, senin gibi orada koşanlara evet. e, ve sana özellikle e, güç kuvvet şans e, ve tabana kuvvet diledik geçen hafta o e, mesajlarınız bana ulaştı ama dürüst olmak gerekirse evet dinlemiyordum gerçekten <gülüyor> çünkü bir yarışa analizi olmuştum 130 km belki de bu saatlerde e, saat 14.30 sularında ben de e, yine koşuma devam ediyordum. Evleteki. 14'te start aldı galiba değil mi? İstersen o harika organizasyondan başlayarak da tabii ki, e, tabii devam ki. edebiliriz. Biz yani. biliyorsun konuğun hı hı. kendi kendine konuşanını ve hatta kendi kendine soru soranını çok seviyoruz herhalde coğrafikada. <gülüyor> Şahane süper. Ee, geçtiğimiz hafta gece 00'da. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece yarış başladı ama 130 kilometreciler için. Neredeydiniz? İznik'teydik. Hı hı. İznik merkezde başladık ve İznik gölü çevresinde 130 kilometre koşacaktık. Bizden ertesi günde sabahında da sabah 7.30'da 42 kilometre ve 80 kilometre yarışçıları start alacaklardı. Ya, elbette 300'den fazla yarışmacı bu 3. yaşını İkiş. kutlayan bir ultra maraton hı hı, bu hı. sene çok daha fazla farklı ülkeden gelen yarışmacı farklı deneyimler herkes bir arada ve yaklaşık 45 kişi biz gece 00'da yarışa başladık start verildi inanılmazdı gerçekten acayip bir heyecan hani bazı dinleyiciler soracaktır nasıl uyumadan devam ediyorsunuz diye aslında adrenalin öyle bir şey ki e, tabiri caizse hani kesseler acımaz diyorlar ya <gülüyor> tamam diyorsunuz ve devam ediyorsunuz aslında bazılarının yumuşak karnı da uyku gerçekten ee, uyku bu uyku. arada bizde 2-3 gündür bir proje yetiştirmek için ofiste neresi eve dönmeden Hı -hı. ofiste çalışıyoruz hani beni aç bırak Uykusuz bırakma ben de e, o kafalardanım açıkçası. Yani nasıl dayanıyorsunuz uykusuzla? Bu tabii sorulardan biri tabii. Ki. Tabii ki vücut da çok alışıyorsa. Ben önceki iki maratonumda da 20 küsur saatler üzerinde iznikte e, yarışa katılmıştım. İş dolayısıyla çok geç saatte gelip sabaha doğru gelip iki saat sonra start almıştım. Aha bir konu başlığının daha evet. işaretini verdin yani e, 9:5 Kurumsal bir ortamda plazada çalışan biri evet, olarak 9-18 9-18 özür diliyorum evet, hatta evet. büyük bir ihtimalle 19-20-21-22 diye gittiği Uz günlerde vardır Uzay biliyor uzay biliyor evet aynı. Bu, bu da herhalde üzerine gitmemiz gereken şeylerden biri Hı -hı. saygı değer dinleyenlerden Merak edenler olacaktır Hem hafta içi kravat takıp hem hafta sonu Çöllerde kumların üzerinde ve çamurlarda Hı -hı. Nasıl nasıl Koşturuluyordur diye e, Soranlar olacaktır Peki bu arada şöyle bir şey yapalım mı yapalım. E, Sana bir hoş geldin hediyesi olarak çok sana yakışır bir parça seçtiğimi düşünüyorum. devamen parçaları birlikte seçeriz istersen. Hı hı hı. Beatles'dan e, sana senin gibi e, devrim peşinde koşan, kendi devrimleri, ruhsal devrimlerinin peşinde koşan adamlar için Revolution'ı seçtik radyogeografik olarak. Eğer kabul buyurursanız şu anda bir onu yavaş yavaş Çok e, size ediyorum. doğru ve saygıdeğer dinleyenlerimize doğru göndermeye başlayalım isteriz. Süper.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 A real solution? Well, you know we don't love to see the plan. You ask me for a contribution? Well, you know we all do. We won't be But if you want money for people with minds that hate.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 Well, you know You better free your mind instead But if you go carrying pictures of Chairman Mao You ain't gonna make it with anyone anyhow All right All right Yüzde Metal Fest Headbangers Weekend'in ikinci yılında 4 Mayıs 2014 Küçük Çiftlik Park sahnesinde. Children of Bodom, Epica, Murder King, Mirat, Suidaka ve Dream Ocean. Yüzde Yüz Metal Fest Headbangers Weekend biletleri www.sociotix.com'da. Evet, tekrar merhaba saygıdeğer dinleyenler. Alper dal kılıçla sohbet etmeye devam ediyoruz biliyorsunuz. Bu Radyo Geografika'nın parça arası sohbetlerinin tadına doyum olmuyor. Efendim camiadan dedikodular mı isterseniz, çevre haberleri mi isterseniz... ...biz asıl haberlerimizi bu parça arası sohbetlerimizde yapıyoruz. Evet Alper nerede kalmıştık sen en son? Ultra Maraton'u açıklarken... Türkiye'deki önemli organizasyonlardan biri olan İzmir Otura Maratonu'ndan evet. bahsetmeye başladım evet. Ki herhalde geçen seneden itibaren Avrupa'da da ve dünyada da ses getirmeye başladı ve yabancı katılımcılarda buna katıldılar. <Gülüyor> sen 130 kilometre koştun geçen hafta bunda. Evet 130 kilometre koştum. Üçüncü koşumda İznik Maratonunda. Elbette ki yani sene... ilk organizasyondan beri sen koşuyorsun. O zaman. İlk organizasyondan Hı -hı. beri koşuyorum evet ama ilk defa gerçek anlamda kendimi verdiğim organizasyon bu diyebilirim. Kendim Hı -hı. için söyleyeyim. Hı -hı. İşte iş dolayısıyla biraz önce de konuştuğumuz gibi plaza yaşamı derken bir şekilde kendimizi ultra Maratonlarda buluyoruz. E, i̇ki arada bir derede derken koşuyu da Sonraki yarışları da antrenman niteliğinde. Çünkü her yarış bir antrenman derim ben. Hı -hı. Veya her antrenmanda bir yarış. E hepsi de çok önemli aslında. Ya peki ultra maratonun e, o anlamda farklı maratondan bir doğada yapıyorsunuz. Doğru mu? Doğada Genellikle yapıyoruz. doğada yapılıyor diyelim ya da çok yüksek evet, oranlarda evet, yapılıyor. Genelde çoğu kişide, çoğu da zaten 42 kilometre şehir maratonu 42.195 kilometre. Dünyanın neresine gitsek baksak bu maraton aynı mesafe. Ee, Hı -hı. Öncelikle 40 Kilometre, küsür o civarlarda çıkıyor. Ama daha sonra İngiltere sarayının önünde, Kraliyet sarayının önünde bitirileceği için İngilizler her durumda yine noktayı <gülüyor> koyuyorlar. Yine bir farklılık yaratıyorlar. Orada da nokta 195 gibi mesafelerde 42.195 kilometre dünyanın her yerinde aynı. Ama ultra maratonlar bu mesafelerin daha üzeri ve çok farklı disiplinler. Bazen bakarsın bir ip iner, ipten çıkarsın, mağaradan geçmek zorunda kalırsın. Ee, farklı farklı yani istasyonlar. Yani tek teknik olarak aslında seni sınırlayan, yani yarış organizatörünün Hayal gücünün ötesinde ve evet. e, katılımcıların performanslarının ötesinde seni sınırlayan herhangi bir hı hı. E, sınır yok. Yani yok. Hayal gücünde sınırlı ultramaratondaki organizasyon. Yok sınır aslında sınır aslında sensin. Hı hı. Ee, bu durumda aslında sınırları belirleyen sensin. Sen ne kadar gidiyorsan limit sensin öyle diyebilirim ve devam ediyorsun. Tabii ki çok farklı şeylerle karşılaşabiliyorsun. Sana diyorlar ki 100 kilometre belki 105 kilometre olabiliyor mesafe ya da 95 kilometrede bitebiliyor. Veya çok farklı olaylar yaşanabiliyor. Ee, Montblanc, Şamoni Dağı'ndaki e, yarışlarda kişiler görüyor ki çığ dolayısıyla yarış mesafesi kısalabiliyor. Yarış iptal diyorlar, bitti diyorlar buraya kadar. Buraya kadar koştunuz. Bir sene sonrayı bekleyeceksiniz. Hatta şehir maratonları arası uzun süre olmamıştı. New York maratonu geçtiğimiz yıllarda fırtına dolayısıyla iptal edildi. Bu da çok önemli bir e, olay aslında. Sadece doğada değil şehirde de bu tarz e, doğa faaliyetleriyle de felaketleriyle de karşılaşabiliyor insanlar. Anladım. Peki e, o anlamda ben mesela gene ufak tefek böyle dersime çalışıp geliyorum ya ben programa. Şöyle bir baktım yurt dışındaki ultramaraton sitelerine ve İznik Ultra'nın sitesi de bu arada çok güzel. Yani hem tasarım olarak albenisi var hem bilgiye ulaşım falan çok kolay ve e, ciddi bir organizasyon olduğu daha o nokta kom e, girdiğin andan itibaren zaten hissediliyor dikkatimi çeken bir şey var sporcu olarak hı hı. ultra maratonlarda bir katılımcının kendi performansına göre bir takım mesafeler var bunun ötesinde bir de irtifal skalası veriliyor değil mi benim böyle bir gözlemim var normalde kent maratonlarında böyle bir bilgi verilmiyor bildiğim kadarıyla bunun önemi nedir Alper Kent maratonlarında evet bu tarz bilgiler verilmiyor genelde deniz seviyesi ya da e, Boston özellikle Boston maratonu e, çok fazla rekor seviyesinde kabul edilmez çünkü irtifa farkları çok fazla hı hı. ama bu maratonlarda elbette ki e, yaklaşık bir 42 kilometre koşan bir kişi 1000 metre 2000 metrenin üzerinde irtifa kazanıyor hı hı. 42 kilometre daha maraton olarak kabul edelim İznik'te öyle oldu. E, maratoncular, indiler, çıktılar farklı bir coğrafyada. E, bir de sıfır metreden başlamıyorsun tabii sıfır ki Sıfır metreden başlamıyorsun hı. tabii ki tabii Bu ki. Bu arada saygı dardın ya için ne olur biz burada metre derken, e, irtifayı kastediyoruz yani örneğin deniz seviyesinde sıfır metreden başlıyor ya da başlamıyor olmaktan bahsediyoruz. Hı hı. Kesinlikle öyle çok doğru ve sonraki süreçte de bazı maratonlarda haftalık maratonlarda 9 bin 10 bin metrenin üzerinde irtifa kazanımları bir Everest dağına çıkıyorsunuz evet, yani 8 bin evet. metrenin üzerinde bir Everest dağ 8 bin 800 metre onun üzerine çıkıp tekrar inişler gerçekleşiyor. Ya peki çok kısaca o anlamda hemen şundan da bahsedelim hatta senin hı hı. anlatıyor olmanı ben çok tercih ederim bunu birebir yaşayan biri olarak. E, sıfır metrede antrenman yapan birisi biz hepimiz işimizden gücümüzden çıkıp zaman ayırıp antrenmanımıza gitmeye çalışıyoruz Hı -hı. vesaire ki sen e, uluslararası klasmanda yarışan biri olarak daha fazla fedakarlık yapıyorsun bunun için sıfır metrede antrenman yapan biri olarak gidiyoruz 300 metreden başlayıp 1500 metre ittifaya giden otolarda yarışa giriyoruz Hı -hı. E, bunun önemini biraz anlatabilir misiniz yani bizim gibi Şehire daha çok hapsolmuş kişilerin anlaması için ne anlama geliyor bu yani süper olabilir benim konisyonum burada Bakırköy sahilde flores sahilde Cadde Bostan'da koşuyor olabilirim ama sen beni uykusuz bir şekilde gecenin köründe 200 metre irtifadan belki 800'e 900'e 1000'e çıkacağım bir yerde yarışa başlatıyorsun bunun önemi nedir? Evet önemli nedir? Aslında biraz daha uzaklara götüreyim Atakama Çölü'ne götüreyim ben de. <gülüyor> seni ve dinleyenleri. 3000 metre irtifalarda Atakama Çölü'ne. Dan çölü. başladınız. Dan başladık Aha. evet sırtımızda bir çanta 10 kilogramlık bir çantayla. Bu, ki Atakama Çölü'ne bu 7 kıta 7 ultra maraton serisinde Atakama Çölü'ne yaklaşık 3-4 gün öncesinde gittik. Ama bavul kayıpları derken ortama adapte olamadık bir türlü. Yani dağcılıkta da bilirsin aklimatizasyon daha önceki süreler içinde hani gidip vücudu, bünyeyi oraya alıştırmak. Biz çünkü sıfır metrede yaşıyoruz ve gerçekten sıfırız. Çünkü sıfır metrede yapıyoruz. Kandaki oksijen miktarı çok farklı. Eğer doğuda daha yüksek irtifada gidip antrenmanlar yapsak ama uzun süreli. Evet. Gidip bir hafta sonra koştum hadi geldim değil... En az 2 hafta 3 hafta belki de 1 ay süresince ki eli atletlerin gerçekten hani böyle imkanlarımız olsa da gidebilsek de yüksek irtifalarda antrenmanlar yapabilsek 1000-2000 metrelerde belki daha da yüksekte ama 0 metreden gidip 200-300 metrelere gidip daha sonra yarışta 1000 metrelere çıkmak elbette ki vücudu oldukça zorluyor ki bunu yarışanlar da elbette ki çok yaşadılar. Gidip zaten Doğu Anadolu'ya gittiğiniz zaman bin iki bin metrelere indiğiniz zaman kulaklarınız zonklarmaya başlar. Evet. Ondan sonra o anlamda e, zaten o irtifalarda bulunan orada yaşayan ve Hı -hı. seninle birlikte yarışa giren kişiler e, aslında senden bir adım iki adım önde başlıyorlar. Doğru mu? Oldukça avantajlı Aha. başlıyorlar gerçekten. Pekala. E, şu arada yani Alper Dal Kılıç gibi kişileri tabii böyle ekstrem kişileri konuk ettiğimizde bir soru soruyoruz. Sorunun altından soru çıkıyor. Onun devamında bir şey oluyor. ya yani adama bir şey diyorum. Hop beni Atakama çölüne götürüyor saygı derdin yani gördüğünüz gibi. Peki o anlamda e, Alper bak sen hala bir ipucu vermedin. Bizim e, neler çalacağımıza dair bizim sana seçtiğimiz şeylerden ben izinle devam etmeye başlıyorum tekrar. Bak mesela e, gene çok anlamlı olabilir Atakama'dan ne zaman döndün acaba? Yani döndüm bunları anlatıyorsun. Hep buralara gittiğinde geri dönüş motivasyonu olarak hayal ettiğin bir şeyler var mı? Birilerini düşünüyor musun o? adım adım e, atarken hani sana şöyle coming back for more yani daha fazlası için dönüyorum şarkısına bağlayabilmem için şöyle bir gol pası at bana ya. Evet de mesela aşkımı düşünüyorum, annemi düşünüyorum, kedimi düşünüyorum. Böyle bir şeyler var mı? Gidip 130 kilometre 180 kilometre Atakama çölünde koşarken kimin aşkına koşarsın? Ne yaparsın? Var mı bir motivasyon kaynağı? Atakama'da motivasyon kaynağı vardı. Evet kız arkadaşım Elena ile beraber biz adımlarımızı i̇şte atıyorduk. Bu, evet. İşte bu. Ve... saygı Saygıdeğer dinleyen kız arkadaşı Elena'yı koşmaktayım Salper Dalkılıç ben tabii bu radyo jeografik olarak bu gol pasını yakalamak için bunu sormuştum bildiğiniz gibi. O zaman ben iyi e, çalışmışsın dersine. E, öyle mi? Her ikinize de coming back for more gönderiyorum. Ne? Teşekkürler. Arkadaşsız çekilmez diyorsan bizdensin. Biz gençlükselere metro turizmle biletler %50 indirimli. Metro yazıp 22.78'e yollaman yeterli. Söyle bakalım bonusçuk. Karnı acıkan babacık biriken bonusuyla bonus kazanmak istiyorsa nereye gider? <gülüyor> bonus yük Şimdi biriken bonuslarını Burger King, Swarrow, Papaiz ve Arby's kullananlar harcadığının yarısı kadar bonusu geri kazanıyor. Hem karnını doyuruyor. ...bonusuyla bonus kazanıyor. Son gün 30 Nisan. Arıtılı bilgiyi bonus.com.tr'de. Çünkü ben ailemi, ailemi seviyorum. Kanka, bu hafta Van Bley'de mi çalalım, Noy mı? Van Bley iyidir, iyi. diri. şimdi esiyordur, vesiyordur, başver ya. <gülüyor> Neden olmasın? Volkswagen kampüste üniversiteli gruplar sahnede. Sen de bir rak yıldızı olmayı hayal ediyorsan işte fırsat. Grubunun performans kaydını bize gönder, yarışmaya katıl, gripin veya modelle aynı sahneyi paylaşma şansı yakala. Ya da gel yalnızca konserin keyfini çıkar. Son başvuru tarihi 9 Mayıs. Ayrıntılı bilgi Volkswagen Türkiye Facebook sayfasında. Volkswagen, das Auto. Evimize misafir gelince ellerine döküyoruz. Her gün güzel kokusuyla serinliyorum. Annem, bak bu boğaz içi kolonyası. Anneanne de onu kullanırdı dedi. Benim de odama koyalım anne dedim. Artık ben de bir boğaziciyim. Boğaz kolonyaları. Son dakika Gold'da kırmızı bültenle aranan ürünler bulundu Sony Vaio Notebook sadece 999 lira Üstelik cep telefonları dahil tüm ürünlerde 12 taksit fırsatıyla Gold hesaplı teknoloji limonata sen de iç havan değişsin şurada şurada burada mağaza, teknosa sen Teknoloji çok gerekli teknosa kolaylaştırır her şeyi. mağazamızı açtık. Teknoloji alışverişinde Türkiye'nin yanındayız. teknosa. Hep senin yanındadır. İstanbul'un beş bir yanı cazla kaplı. 30 Nisan Uluslararası Caz Günü'nde Garanti Caz Yeşili sponsorluğunda beş konser tek akşamda. Babylon'da Nostalgia 77, Garaj İstanbul'da Evgeni Grinko, Nardis'te Back to Bob featuring Noğlu, Nublu'da Mikaton, Salon İKSV'de caz ağacı Chet Baker. Garanti Caz Yeşili ile Kulaklar'da Caz. Reklamlar bitti. Evet saygıda yer dinleyen radyo geografikadasınız tekrar Alper Dalkılıç'la beraberiz. Ne kadar güzel araya böyle reklamların gelmesi değil mi Alper? Sen de e, kurumsal hayattan gelen biri olarak bunların değerini biliyorsun tabii. Bu Kesinlikle. Oyunumuz, bu oyunumuz kullanınca efendim, Rock FM'de değişmeyen bir şey, bir şey varsa saati değişmeyen o da reklam kuşağının saatidir. Bunu asla unutmayın saygıda değerli miyim? E, Alper Dalkılıç sana bir soru sormuştum. 7 e, kıta e, çıkmıştı karşıma en son. E, bizleri Atakama e, çölü civarlarında bir yerlere götürüyordun. Oradan devam edelim mi? Neden? Alçakmadan devam edelim Hı. evet. Seçtiğin parça için de çok teşekkür ediyorum. Bize armağan <gülüyor> ettiğin için. Sağ olasın. Atakama'dayız. 3000 metrenin üzerinde bir irtifa. Sırtımıza 10 kilodan fazla çantayla yolculuğa başladık. Ve gerçekten dumur vaziyetteyiz. Ne yapacağız, ne edeceğiz dedik. Yani iki kişi kız arkadaşınla gittin. İkinizin de evet. sırtında 10'ar kiloluk çantalar var. 10'ar 10 kiloluk çantalar evet. Ve bir sene önce de ben Haziran ayında 2011'de oh. Gobi'ye gitmiştim. Ve 200 kilometre sonra bırakmıştım. Aha. Tabii ki Atakama'yı bir, bir taraftan da ayağında sanki bir ağırlık sırtında bir paraşüt etkisi yaratır Pardon, gibi. Pardon senin için normal olduğu için hızlı geçiyorsun da 200 kilometre sonra bırakmıştım refonun altına evet. çiziyorum saygı değerli sonra. Evet buyurun Alper evet. Bey. Sizin Tabii ka ölülerdir? katıldığım bu yarışlar hepsi birer hafta sürüyordu ve 250 kilometreden oluşuyordu Aha. en az 250 kilometre haftalık farklı farklı günlük etaplar şeklinde 45 kilometreye olarak başlanıyor. Bazen 35, 40, 50 Hı. uzun günlerde 100 kilometre 80 kilometrelere ulaşan mesafeler kat ediyorduk. Sabah akşam olabiliyordu. Farklı saatlerde başlıyoruz ve gece gündüzde bu yarışmalar devam ediyordu elbette. Alper arada saf sorular sormama izin ver Buyur, lütfen. Buyurun lütfen. Ee, şimdi günde 80 kilometre bir etap kat etmem gerekiyor ve doğadayım. Ee, evet. Yön bulmakla ilgili bir derdim var mı? Yok. İşaretleri takip İşaretleri ediyorum. İşaretleri takip ediyoruz evet. Ee, Neyse ki. Peki maraton dediğinde benim ve büyük bir ihtimalle dinleyenlerimizin aklına Hı -hı. koşan insanlar geliyor. Siz gerçekten koşmakta mısınız yoksa... ...iradeli bir şekilde asla durmadan... ...dümdüz ilerliyor musunuz? Koş, koşar, koşar halde misiniz gerçekten? Atakama'da... ...o kadar çok koşar halde değildim. Aha. Değildik daha doğrusu. Ben tabii ki hani Gobi'de bıraktığım için... ...temkinli yaklaşma yolunu seçmiştim. Elbette ki koşan, çok deneyimli... ...müthiş antrenman yapan insanlar vardı. Ben daha sonra o kıvamı aslında... ...daha sonraki antrenmanlar ve maratonlarda kıtalarda ulaştım. Son katıldığım Grand Canyon'daki Büyük Kanyon'daki ultra maratonda mesela kendimi tutamaz haldeydim. Orada ilk onlar da yani. Koşmaktaydım hmm. evet evet aynen öyle. Ve e, sonuçta birinci olan da sonuncu gelen yarışmacı da maratonlarda aynı madalyayı alıyor ve herhangi bir para ödülü yok. Yahu Çünkü diyeceksin. Bu, şu klişe anladığım kadarıyla evet. burada gerçekten hayat bulmuş. Yani bitirmek için katılıyor insanlar. O tecrübeyi yaşamak için katılıyorlar. Kesinlikle. İnan bir tane maraton bitiren de veya 30 tane 100 tane maraton bitirende gittiği yerde kişilerle paylaşarak ya da kendi macerasını yaşayarak muhteşem deneyimlere imza atıyor. Aslında hayat böyle yaşanılacak muhteşem bir şey. Yani bir haftalık belki de full ultra bir tatile gideceğine böyle bir olaya gidip sonra hı hı. diyeceksiniz ama belki dinleyenler diyecektir. Yahu ne zorunuz var kendinizi işkence çektiriyorsunuz ayaklar patlıyor O oluyor bu oluyor ama yaşattıkları Gerçekten çok apayrı bir şey Çöl apayrı bir tutku İnsanı devamlı çağırıyor aslında çöl denizi e, Deniz kum güneş Tatili ben sevmezdim diyordum büyük konuşmuşum ...yine güneş fişi... E kum canım ekledi. yani işte neticede evet, evet, mi? Aynen. Üstelik de en kaliteli kum yani... ...hiçbir plajda evet, bulamazsın en, en saygı kaliteli, evet, yani. Evet, yani çok pet, ...çöp yok, izmarit yok... <gülüyor> ...dümdüz devam ediyoruz... Peki yedi kıtadan birine götürdün şu anda Atakama bizi... Atakama. ...yedi kıta, yedi ultra maraton... ...şöyle bir her birinden yani yedi tane neler oldu... 7 ya kere aslında ne oldu? E, tabii ki başladığım seri şöyleydi. Ben Gobi sonrası bıraktım ve sonra dedim ki bir yıl sonra dedim 2012 yılında ben bunu başaracak olan e, ilk Türk sporcu olmak istiyorum. 4 ayrı kıtada 1 yıl içinde gerçekleşecek maratonlar. Bu nasıl? Harika. Güney Amerika'da Atakama çölüyle başlıyor. Aha. Daha sonra Asya kıtasında Gobi çölü ultra maratonu dünyanın 5. büyük çölü olarak geçiyor. Gobi Çin-Moğolistan arasında yer alıyor. 250 kilometre yine mesafede. Daha sonra Afrika kıtasında Sahra çölü dünyanın en büyük çölü ...halı şeklinde muhteşem bir coğrafya... ...ve sonraki süreçte de Kasım ayında da Antarktika... ...Antarktika'da çöl mü yahu diyebilir dinleyiciler ya da sen de böyle bir soru sorabilirsin orası da bu katıldığımız etkinlikler son çöl olarak geçiyordu last desert olarak geçiyordu ve yağış almayan kurak bir coğrafya orası da eksi yani, derecelerde e, bunları evet. da biraz konuşmak istiyorum yani, yani aslında bizim çöl dediğimizde anladığımız şey cayır yır güneş ve kumların ötesinde izlediğimiz değil. Değil. kavramı bizim değil. için çöl tabii değil, ki, değil mi tabii ki aynen öyle kurak yağış almayan ya da baktığımız zaman çöl her çölde kendi coğrafyasını kendi ortamını yaratıyor Atakama'da zaman geldi Tuzların çekildiği böyle her tarafın tuzla kaplı olduğu bir tuz gölünden geçtik. Kuru bir tuz gölüydü Hı -hı. ama baktık ki sonra su etapları da vardı ve belki de aşırı yağıştan rotada kaybolmuştu. Böyle zorluklar da yaşadık aslında. Peki başka? Dört kıtayı tabii ki Antarktika Aha. ile tamamladık. Ondan Aha. sonra dört kıta sonrasında ben bu projeyi genişlettim. Biraz daha modifikasyonla dedim ki dünyadaki diğer üç kıtada da ben maraton koşmak istiyorum dedim. Ve Mayıs 2013'te çalıştığım banka, Finans Bank sponsorluğunda Avustralya'ya gittim. 520 kilometre uzunluğunda. 10 Oo. günde 520. Orada dur lütfen bak. Bu Durdu. bana ve saygıdeğer evet. dinleyenlere şu anda bu biraz fazla gelmiş olabilir. Yani hani bir taraf Güney Amerika Antarktika'ya aldın orada çatır çatır Güney Amerika'da... ...kaç dereceydi hava? Güney Amerika'da ee, 50'lere... 50, ...antarktikada kaç vardı? dereceydi? Eksi, 30 lara eksi 30. E ...şimdi beni aldın, gizi evet. aldın... ...yani bütün radyo -coğraf coğrafikalıları aldın... Evet. E, ...artı 50'den bir eksi 30'a götürdün... E ...şimdi aa, eksi 30'dan aldın... ...bir 50 dereceye tekrar götürdün Avustralya'ya... Avustralya. Avustralya e evet. bir de 520 kilometre... ...deme be kardeşim bize... ...ben ne yapayım biliyor musun en güzeli... Evet. ...bir nefes alalım... ...biz böyle senin gibi asi çocuklar bize konuk olduğunda. Rock tarihinin... Yalnız annemler ee... de dinliyor. Babam da tweet atmış. Öyle Teşekkür mi? ediyorum. Evet. Ee... Ee, Sevgi selamlarını da <gülüyor> Ama asilik devam ediyor. Teşekkür biz, ediyorum. Biz ee, e, boynumuzu kılınca, efendim, e, valide hanım ve peder beyin ellerinden öpüyoruz tabii ki. Lakin böyle e, kötü çocukları konuk ettiğimizde rock tarihinin kötü çocuklarından parçalar çalma gibi e, alışkanlıklarımız da var. Buyurun efendim size biz şu anda rock tar tarihinin en kötü en asi ama en e, güzel çocuklarımdan birini gönderiyoruz parçanın adını falan anons etmiyorum. There must be some kind of way out of here Set a joker to the lead. There's too much confusion. I can't get no relief. Business man, there the drink. Radyo Coğrafika'dan selamlar, saygılar sevgili dinleyenler. Biz e, itiraf ediyoruz gene muhabbete daldık yani burada gerçekten katıla katıla gülüyoruz. Bu arada Alper Dalkılıç'la beraberiz. Radyo Coğrafika'dasınız. Türkiye'nin tek rock radyosu. 94.5 Rock FM'desiniz. Tabii ki böyle bir program başka nerede olabilirdi ki? E, Alper Dalkılıç bu arada e, seni ayrıca tebrik ediyorum belki... Mütevazı kişiliğin sebebiyle farkında olmadığın bir şey olabilir. Ee, bizim konuklarımız genelde mütevazılıkları sebebiyle e, böyle biz bazı şeyleri açmak durumunda kalıyoruz. Sen de e, bu e, durumdan payını almış birisin bence. ...bir hayranın olarak bunu söylüyorum. E, Facebook sayfamızda... ...Radyo Geografika'nın Facebook sayfasında... ...istatistikleri çok rahat takip edebiliyoruz. Sadece 4-5 saat içerisinde... ...300'ün üzerinde beğenme... ...ve oldukça e, şu anda... ...hatırlamadığım sayıda bir paylaşım aldığını... ...yani seveninin çok olduğunu söylememde... ...hiçbir sakınca yok Alper Dalkavacım. Çok, çok teşekkür ediyorum. Teb tebrik ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> A, bu arada... E, ...yani ben de bir hayranın olarak... ...tabii ki seni takip ediyorum... N Nasıl ya arada böyle ekstra bir soru sorayım e, gündem dışı unutma Avustralya'daydık en son Avustralya. 520. Evet, kıtada, başlayacaktık. Evet. kıtada. E, ya nasıl bu tip alternatif sponsorlarla uğraşan senin gibi artık isim yapmış kişiler tanınıyor mu sağda solda böyle sokakta çığlık atan kişiler var mı halperde alkış diye? <gülüyor> Daha alacağımız çok uzun yol var gerçekten Aha. ama e, maraton koşarken e, 130 kilometrelik maratonda istasyonlardan birinde belki de 70 olur 80 olur belki de 65. kilometrelerde işte dinleniyoruz işte bir şeyler yiyip içiyoruz derken birazdan hemen yarışa devam edeceğiz koşacağız o sırada e, gönüllü katılımcılardan bir tanesi. Oradaki istasyonda karşılan kişi. Aa dedi Alper Dalgadır mı? Dedi Tarkan'ı görmüş gibi oldu. Dedi. <gülüyor> ben e, hayal meyel hatırlıyor gibiyim. Çünkü yarışa odaklanmış vaziyetteyim. Gerçekten o kişiyiz. Arkadaşı görsem belki hatırlayamayacağım. Teşekkür <gülüyor> ettim. Yanımdaki arkadaşınız dedi ki ben bunu ilanayla paylaşacağım zaten falan dedi. <gülüyor> tamam Anladım. dedim. Eyvallah paylaş. Son kilometreler yarışta. 2 kilometre kalmış. Yarış bitecek. Dedim ki bu taraftan mı? Ayakta duran bir kişiye İznik'te. Dedi ki evet Dedi, bu taraftan Alper Dal Bey evet dedim. Sen beni nereden tanıyorsun? Facebook'tan sen kimsin dedim. İsmin ne? <gülüyor> bu taraftan devam edin dedi. Tabii yanlış yolu da göstermiş bu arada. <gülüyor> Yine kaybolduk falan derken. Böyle farklı e, anılar yaşıyoruz. Olsun. Yanlış yanlış yolu gösterse de hayran, hayrandır. Ee, evet, doğru Pekala oldu o zaman yani yavaş yavaş ya, ben çok yani seviniyorum sizin adınıza. Böyle bakıyorum çok genç insanlar. Hatta bu aktivitelerle uğraşmayan insanlar e, seni tanıyorlar. E, Tunç Tunç Fındığı tanıyorlar yani e, ciddi biçimde hani sadece futbol ya da basketbol gibi böyle milyonlarca kitlelere ulaşan sporlar değil de sizin gibi hani insanların ruhunu zenginleştiren e, ve böyle e, Türk bayrağını daha önce de bulunmayan bir takım alanlarda taşıyan kişilerin tanınıyor olması e, tabii çok ciddi sektörel ve onu bırak ruhsal. Açılımlar getirecek diye düşünüyorum Çok Neyse hadi bunu böyle toplayalım Sen bizi Avustralya'ya götürmüştün Hadi orada biraz şu 500 kilometrenin de Bizi biraz şey yapsana Avustralya sana. ama şöyle bir şey söyleyebilirim Antarktika'dan Avustralya'ya geçmiştik Antarktika'dan Aha. Avustralya evet nasıl yaparız derken 520 kilometre Avustralya Kaç gün sürecek 520 kilometre geçmiş mi sürecek 10 gün. uğramadık ee, Bu gün en saflıymış bu arada 50 kilometre gün daha ee, tam öyle değil aslında son günde 120 kilometre kadar aha, yol ettik. işte insaf bunun neresine diyeceksin hani koşuyorsun e, bitiyor ve diyor ki organizatör yarın diyor 63-64 kilometre koşacağız diyor. Peki bu günlük mü açıklanıyor bunlar? Ee, yani sen... etap etap açıklanmış vaziyette elimizdeki kitap çıktı ama dediğim gibi ultra maraton her daim sürprizler içeriyor bazen e, aborjin lideri diyor ki buradan geçemeyeceksiniz diyor çünkü Avustralya'da kuzey bölgesinde ve oldukça kurak bir coğrafyada ve ful sineklerle ben e, çekilen bir video vardı. Hı hı. Banka sponsorunda gitmiştim. Yanında profesyonel bir kameraman vardı. Videoda da şunu demişim. Sineklerle kanatlandım, uçtum, devam ettim. <gülüyor> Full her time e, her zaman e, sinekler bizimle beraberdi. E Maraton O, o aborjin baba niye izin vermiyor geçmemize? Aborjin baba e, karşılıklı anlaşmalar derken bu yoldan gideceğiz, şöyle yapacağız, yani böyle şey, yapacağız yani derken. Pis beyazlar geçmesin kafasına nasıl bir şey yani Yok bu? ayrı aslında daha da e, coğrafyayı korumak amacıyla. O anlamda gerçekten e, saygı duymak lazım ama ben de karşılaştım hatta bir fotoğrafı var üzerinde e, bir ünlü bir spor markasının e, yazısı vardı tişörtünde ya dedim küreselleşme bu aborjeni de bulmuş o tişörtü onun üzerine geçirmiş gerçekten ama sempatik insanlar gerçekten yani kaybolmaya yüz tutmuş insanlar da diyebiliriz oldukça melebali. Yani bazı. aslında no, normalde o arazisinden yani kendi arazisinden bu kadar yoğun miktarda insan geçmeyeceğini düşünerek hı hı. oradan bu kişilerin kirliliklerini bırakarak ya da belki de ayak izlerini bile bırakmasını istemiyor. Doğru mu? Doğru. doğru. O nedenle evet. geçmenizi istemiyor. İstemiyor evet. Evet, evet. Aynen. Belli yerlerde tabii ki uzlaştığımız noktalar oluyor. Devam ediyoruz. Rota değişebiliyor. Ama diyor ki organizatör yarın 64 kilometre koşacaksın Aha. diyor. Bir düşün. Bir maraton 42 kilometre bir de üzerine 21 kilometre. yarım maraton ekle. Ve hepsinde de onu kat etmeye çalışıyorsun. Hı -hı. Ve son gün devam ediyor devam ediyor 120 kilometre. Ve her, sırtında her şey yani sırtında taşıyorsun Her sırtında taşıyorsun. Herhangi bir destek var mı? Son herhangi olsun. bir destek. Yok, e, sıvı desteği sadece organizatör sağlıyor ve daha sonra çadır kuruluyor ve orada çadırda devam ediyoruz. Ve ateşi de kendimiz yakıyorduk. Ben bunu yarış başlamadan bir gün önce öğrendim. <gülüyor> Acayip sürpriz oldu. Hani izlediğimiz Survivor tarzı programlar gerçekten onlar bir tarafa biz ateşi de kendimiz yakarak uzun mesafeler koştuktan sonra yemeğimizi hazırlıyorduk. inanılmazdı. Yani erkeklerin de aslında bir şekilde aşerdikleri etkinliklerden bir tanesi. Ama bayrağı finişte dalgalandırmak ve zikzaklar çizerek finishle ulaşmak. Bu 5. kıtadaki bu filmi de ben yakın zamanda paylaşıyor olacağım. Bazı filmlerde oh, paylaştım. Uh -huh. Uh -huh. Ee, gerçekten inanılmaz. Yani e, siz 5 günde son gün 100 küsür kilometre yanılmıyorsam 150 kilometre mi dedin? 10 günde koşup 9 günde 400 Aha. koşup son gün 120 km. 120 km ile Avustralya'daki etabı da bitirdiniz ve 5. sırada da cepte bir şekilde cepte. geri döndünüz. Aynen öyle. Pekala. O zaman e, ya yani izdinle bu hikayenin bence e, sen tamam koşmuşsun 520 km ama ben bu hikayenin Başrol oyuncusunun aborijin baba olduğunu düşünüyorum, bilmiyorum. Katılır mısın saygı değer dinleyen, yani dinleyenlerimiz de izin verirse katılırım. Katılırım. Ben bu aborajın babaya ev sahibi oydu. Ev sahibi oydu. Ben bu aborijin babaya çok başka bir babadan, B.B. King'den Early in the Morning'i gönderelim derim. Ne dersin? İyi derim. Şahane olur. Onun dedim. gibi babalara ve B.B. King gibi babalara gerçekten ihtiyacımız var. Buyurun efendim. Selamlar saygı değerli Alper Dalkılıç'la buzların arasından tozların arasından 500 kilometrelik 520 kilometrelik etapları kat ederek devam ediyoruz. Aborjin Baba'ya saygımızı gönderdik BB King'den Early in the Morning çaldık az önce. Alper Dalkılıç peki ya bu hep sorulan bir şey yani mesela bak geçen hafta gene bir Ferrari'sini satan Bilge ile beraberdik. Yani aslında şöyle de bir şakası var onun tabi biliyorsun eğer bilgi olsaydı Ferrari'sini satmazdı çok da iyi bir arabadır Ferrari falan gibi bunu, bunu yapmışlar bu espriyi ben yoktum çekimdeydim geçen hafta. Velhasıl e, her şeyi bırakıp e, hayali olan deniz ve yelken dünyasına adım atıp çok da ileri seviyede eğitimler e, verebilecek kadar bunda ilerlemiş. Bir konuğumuz vardı geçen hafta. Hı hı. Senin gibi e, kurumsal hayattan geliyordu aslında. E, işte üst düzey yöneticilikler falan yapmıştı ve e, bakıyorum Twitter'dan gelen sorulara. E, şey değil, yelken nasıl yaparız falan değil sorular. Nasıl bu kentten kurtuldunuz? Yani soru bu. Yani sen... Kentten tam kutulmuş sayılmazsın şu anda. Ama evet. ciddi bir çıkış kapısı bulmuşsun gördüğüm kadarıyla. Ee, Hı -hı. Biz serbest çalışanlar bazen halimiz 9-5-9-6 çalışanlardan daha beter olabiliyor her açıdan. Hı -hı. İşte dedim ya 3 gün uyumuyoruz mesela. hani Belki bir ay sakin olacak ama 10 gün daha uyumadan çalışmamız gerekebilir. Uzun lafın kısası Mesai kabilesi olarak nitelediğimiz bu 9-5 çalışan ee, kitleden nasıl sen hem bunu devam ettirip hem nasıl başarabiliyorsun yani 5 gün 7 gün 10 gün Avustralya'ya basıp nasıl gidiyorsun hadi hadi yıllık iznini biriktirdin gittin kendim sorayım kendim cevaplayayım ya bunun antrenmanları nasıl zamana yarıyorsun yani bana şunu anlatır mısın sabah 9'da o zaman kartını plazada basmayı başarıyorsun ama o sabah antrenmanını da yapmış oluyorsun Evet. doğru mu? doğru bu bir günlük program yani bir Alper Dal Kılıç insanı <gülüyor> o gününü nasıl planlıyor da sabah 9'da kravatını takmış o şık takım elbiseyle o plazadan içeri girebiliyor. Ya bunu sadece ben merak etmiyorum eminim ki yani. Çünkü en fazla bundan sonra alıyoruz biz her zaman. Evet evet ee, kolay şeyler değil gerçekten. Ben Bahçeköy'e taşındım. Bahçeköy arka bahçem şeklinde aslında Belgrad ormanı. Aha o da kaybolmaya yüz tutmuş bir değer aslında çevresini oldu kazıya, kazıya kazıya kazıya kazıya ağaçları götüre kese kese kese, kese evet. orman bir şekilde küçülmeye başlıyor. Sen antrenman yapabilmek için oraya taşındın. Antrenman yapabilmek için oraya taşındım gerçekten. Bir adam var. antrenman yapmak için evet. e, uygun bir yere taşınmış. Bir tane tamam, Ar arka bahçe, Hani toprakla bir arada olmak isteyen insanlar olur. Bir bahçe oluştururlar kendisine ama ben bu bahçede koşmak istiyorum ve e, Belgrad Ormanı'na taşındık. Bahçeköy'deyiz. Sabah 550 yani gibi kalkılır. Ee, Burkay ve Cüneyt isimli iki arkadaşım var. Onlar da ayrı deliler. Ee, sabah buluşulur araçlarla ormanın Eyvallah. belli bir noktasında. kere tek başımıza değiliz. Bizi gaza getirecek i̇şte, evet, kankalarımız evet, aynen, var. aynen ha. öyle. Kankalar, e, çevredeki deliler veya eee çabalarımızla 550'de kalkan bu insan koşuya gidiyor bu arada 550. Evet, evet, kaç, evet, kaçta aynen. yatar? karşıda yatar. Ee, aslında genelde hep 12'yi geçer. 12, yi 12 yi geçer. E, çok da saat onlarda uyuyan bir insan değilim. Sustum o zaman. Ben çünkü 10.30-10.45 falan diyeceğini düşünüyordum. Peki. E, evet, evet, hayır, hayır. Kusura bakma sözünü kestim. Estağfurullah. Ha? Keşke öyle uyuyabilsem. Ancak İzdik kultura sonrasında 2-3 saatlik uykum o saatlerde olmuştur. Sonra tekrar uyanıp hadi ne yapıyoruz diye tekrar ayağa kalkmışımdır bir şekilde. 5.50'de kalkıldıktan sonra Diğer iki deliyle buluşulur ve koşuya başlanır. Yaklaşık bir buçuk saat sürer bir koşu. Tek başına olsan yapabilir misin bunu? Yoksa iki deli yaparım. lazım mı? Yapar Yapar yaparım, Yaparım ama bazen birine söz vermek genelde nasıl bir hayal kurar insan ve karşısındakiyle yanındakiyle paylaşır. Ve onu evet. paylaştıktan sonra bu sefer biraz daha aslında gerçeğe yönelik ilk adım gibi olur aslında. Bu her zaman böyledir. Ben bir şey istiyorsam çevremdekilerle paylaşırım ve bunu sunarım. Ee, ...bu sefer karşıdakilere karşı bir sorumluluk hisseder insan. Hani insan en kolay kendisini aldatabilir aslında. Ben bunu çok ee, gördüm. Alper'cığım hani boynumuz kıldığın ince demiştik ya az önce. Yani. E, evet ben, evet. Sekiz saniye içerisinde bunun bir ispatını daha göreceksin. Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Reklam Pizzasız evde toplanmıyorsan bizdensin. Biz genç yüksellere Domino's'ta büyük boy cazip pizzalar 34.90 yerine 14.99 kuruş. Domino's yaz 22.78'e yolla. Reklam Türkiye hesaplı konuşmayı seçti. Bimsel'i tercih edenler 1 milyon kişiye ulaştı. Hoş geldin 1 milyonuncu Bimsel'li. <gülüyor> Teşekkürler 1 milyon Bimsel'li. Şimdi Bimsel'de inanılmaz internet ve konuşma paketleri sizleri bekliyor. Alper Einstein Tomris Edison Çağıl Darwin Bugünün küçükleri, yarının büyük isimleri. İşte bu yüzden Geleceğin Mucitleri bugünden iş başında, Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Samsung onların yanında. Siz de oylarınızla icatlarına destek verin, kazanan Türkiye olsun. Ayrıntılı bilgi ve oylama geleceğinmucitleri.com'da. Üç yüz Teknosa sen Teknoloji herkese çok gerekli Teknoloza kolaylaştırır her şeyi 300. mağazayı açtık şimdi Teknosa teknolojinin adresi Üç mağazamızı açtık Teknoloji alışverişinde Türkiye'nin yanındayız Üç yüz mağaza Teknosa hep senin Limon ferahlığı ile tazelik ve canlılık Boğaziçi Limon Kolonyası Kanka bu hafta Wembley'de mi çalalım, Noy Kamp'ta mı? Wembley iyidir iyi, Noy Kamp şimdi esiyordur, Baş başver ya <gülüyor> Neden olmasın?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 yo <laughs> Biyogeografik bir merhaba daha saygıdeğer dinleyen yani o kadar reklamın üzerine e, bizde ne yapılır dedik e, bu kadar yedi kıta yedi ultra maratonun üstesinden gelmiş bir adam konukken Eagles'dan get over it çaldık üstesinden gel Alper. Alper neler oluyordu e, geri sayımdan önce reklam geri sayımından önce? İki deli kankamız vardı onlarla beraber e, antrenmana çıkmak üzereydik. Sabah zeydi. koşulları Sabah evet. Sabah 5.50'sinde yola çıkmıştık. Hı, hı. Aa, Saat 9'da da işe yetişeceğiz. Hadi çabuk ne yapıyoruz? Evet evet. Hemen koşuya başlıyoruz. Karanlık. Bazen alım feneriyle çıkarız. Bazen de karanlıkta başlarız. Gün ağrır. Horozlar daha ötmemiştir. Köy hayatı daha yeni yeni yaşam ah, uyanmaya başlar. Çocuk, hiç yani hiç akıllı fikir yok bu çocuklar. Aynen. Ya. Uyu. Adam akıllı değil mi? Ondan Aa, sonra yani, güzel bir kahvaltını kravatını. yap. Aynen. Kravatını tak. Tıraş ol. Ondan sonra işine yoluna koyul değil hiç, mi? Hiç mesai kabilesine yakışıyor mu bu şekilde davranışlar? Ee, kabilenin de delileri vardır. Yoldan çıkanlara da ihtiyaç vardır genelde her Aha, daim. Peki ne yapıyoruz? Kafa lambamızı taktık. Karanlık Koş, koşuyoruz şu anda. Koşuyoruz. Evet. Yaklaşık bir buçuk saat koşuyoruz. Kaç kilometre koşacağız bir buçuk saatte? Ee, Tabii ki ormanası da mi? bazen 15 Aha. olur bazen gideriz klasik parkurlarda 20 kilometre 12 kilometre mesafeler rakamlar hep değişir Aha. ama gerçekten güne taze şekilde başlamak için taze sıkılmış portakal suyu tadında güzel bir koşu olur aslında. Aha ve sonra tekrar evimize döneriz. Ya peki bu iki kankan var birlikte koştuğun? Evet. Ee, selamlar bu arada onlara da. Yani evet. dedik biz dedik. Iltifa, bizim iltifatımız deli yani lütfen e, üzerlenelim. <gülüyor> Sayımızın mısın? artmasını diliyorum ben gerçekten. <gülüyor> Kesinlikle her daim her daim. E, performanslarınız yakın mı? Buna dikkat ediyor musunuz? Yoksa bu bir mental birliktelik mi? Yani 5.50'de kalkma mutluluğunu mu paylaşıyorsunuz birlikte yoksa yakın mı koşarsın? Performanslar böyle? yakın. Tabii Aha. ki davetimiz herkese açık. İsteyen herkes gelebilir. Orman hepimizin bir şekilde ormanı kapısız Biz tüm kapıları zorlayarak e, elbette ki o kendi parkurlarımızda koşuyoruz. Herkes açık. Evet mental ve fiziksel olarak da e, kondisyonel olarak da bir, birbirimize yakınız. Muhabbetle geçiyor zaten. nasıl Koşarken yol, muhabbet ediyorsunuz. Koşarken Aha. muhabbet acayip. Normalde oturup belki de gün içinde hep beraber bir araya gelemiyoruz ama koşullarda bir çayımız kahvemiz eksik öyle yolumuza devam ediyoruz. Bir de Uzun şey derler, değil de mi? muhabite ihtiyaçları var. <gülüyor> e, bir de şey derler değil mi? E, hani koşarken sohbet edebildiğiniz hız, hatta şarkı söyleyebildiğiniz hız. Evet. Senin gerçek e, e, performans göstergendir. Aynen, aynen Hı -hı. çok doğru. Uzun mesafeler sonrasında ancak hani kimse konuşmuyorsa ya artık kafada finişe odaklanmışızdır ya da artık yorgunluk bir şekilde yükseltmeye başlıyordur. Ama biz güle oynaya ama güzel bir tempoda da devam ediyoruz. Her gün de bunu saatlerimizle veri, data şeklinde kaydediyoruz. 5.50, e 6'da koşmaya başladım desem saat oldu 7.30'a falan yaklaştı mı şu anda? Yaklaştım. E bir yaklaştım. de eve dönüp insana benzememiz lazım işe gitmek e, için. Tabii ki aynen öyle. E, e, tamam 7.30 eve döndüm kaç saat? 7,5 10 dakikada evdeyiz 10 dakika ondan ev... sonra da duş aldık tekrar takım elbise işte mesai kabilesinin seçkin üyesine dönüşmek <gülüyor> için öyle bir kılığa büründük. Peki bir dakika nasıl bir şeyler yiyorsun bize ee, şöyle bir ondan da bahsetsene Hı -hı. Yani, yani böyle bir yoğun tempoda bir şekilde kendini de beslemen lazım. Kendini Şimdi... de beslemek lazım. Aç mı çıkmıştın kuşuya? Koşuya aslında bir şeyler de atıştırmak da lazım. Hı. Hani şunu derler hani hocanın dediğini yap, yaptığını yapma derler. Elbette ki bir şey atıştırmak lazım. Hani bir uyandın bir suyunu iç ondan sonra bir yarım muz alabilirsin. Koşuya yeni başlayacaklar için ben bunu söylüyorum. Hı hı. Hani bizim gibiler deli üstü kıvamdaki kişiler için bu tavsiyeyi yapmayacağım. Biz çıkıyoruz ve koşuyoruz gerçekten ve hı hı. ondan sonraki süreçte güzel bir kahvaltımızı yapabiliyoruz. Ofise girmeden önceki süreçte ekspres bir kahvaltı oluyor ama yemek için elbette ki ben kimyasallara şu an için e, başvurmuyorum. Ancak yarışlarda enerji jeli zamandan ve ağırlıktan tasarruf etmek amacıyla enerji jeli ve e, tozlardan da faydalanıyoruz. Bunlar doping değil elbette ki bizi besleyici şurada verilen tozlar kullanıyoruz. Sakatlanmayı Sakatlanmayı engelleyici, Peki, krampı ne? önleyici Aha. elbette ki malzemeler kullanıyoruz ama günlük antrenmanlarda da tabii ki bu tarz e, ürünlere çok fazla başvurmuyorum. Ne kadar çok antrenman ve düzenli spor yaparsak, düzenli de beslenirsek günlük aslında annelerimizin yaptığı veya e, öğlen esnaf lokantalarında yediğimiz yemekler de aslında bizim için elbette ki çok önemli. Ee, peki otomobillerle aran nasıl? Yani işine otomobille giden bir insan mısın? Değil buraya mi? buraya otomobille kesinlikle gelmedin. Hatta bana Yo. ilk sorduğun soru nasıl toplu taşımayla gelirimdi? Evet evet kesinlikle ve hala e, ya işe araç, nasıl gidiyorsun? İşe nasıl gidiyorum? Otobüs ve metroyla aha, gidebiliyorum. Aha. E, metroda güzel bir şekilde dinleniyorum. Kitap okuyacaksam, dergi okuyacaksam onu okuyorum veya dinliyorum. E, müzik dinliyorum. Kendimi dinliyorum aslında. Bu güzel oluyor. Henüz 7 e, kıta süresince kullan mesafe kadar şunu da söyleyebilirim ben araç kullanmadım. Harikli. Araba kullanmadım. <gülüyor> Motosikleti Antarktika öncesinde garaja kaldırdım. Aha. Buraya gelirken keşke de motosikletle gelseydim ama sonraki süreçte de devamlı devam eden projeler dolayısıyla ve ülkemizde ve İstanbul'daki dikkatli e, demek isterim Dikkatsiz sürücüler dolayısıyla maalesef e, Mutusket hala garajdan çıkarabilmiş değilim açıkçası. <gülüyor> hala toplu taşıma aracını, araçlarını kullanıyorum ve İstanbul bu anlamda da gerçekten güzel. Çünkü e, etrafı dinlemek, izlemek, görmek de bu açıdan gerçekten güzel. E, hazırlandık normal bir mesai kabilesi kıvamındayız takım elbise uniformamızı e, giydik. giydik ve İstanbul kartı basarak otobüsümüze bindik ve sonra metro metrodan sonra da direkt plaza yaşamı direkt o kartı okutarak 8.59 ve biz e, 20 kilometre koştuk sabah 5.50'de kalktık evet. 8.59'da da zaman kartımızı basarak turnikeden içeriye gelir. Tabii ki girdik. hani koşulan mesafeler artı eksi değişebilir aha, günlük aha. değişen koşullara göre ama ve daha sonra da power tuşuna bastık ve bilgisayarımızı, bilgisayarımızı açtık, açtık ve günlük yaşam başladı ve elbette eğer bunu sabah yapamıyorsak işten çıktıktan sonraki dönemde belli arkadaşlarımızın davetlerini elimizin tersiyle iterek <gülüyor> hadi abi içelim oynayalım koşalım coşalım derken tekrar ormana gidip tekrar koşuya dönmek hani günlük antrenmanımızı böyle yapmış olduk aslında bu yine bir insanın ...kendi özel hayatına yine bir fedakarlık olabilir. Yani ben koşamıyorum... ...diyen bir kişi bence önce... ...bir aynaya baksın, kendisine de sorsun... ...gerçekten istiyor, mu? Gerçekten, Gerçekten istiyor, mu? istiyor, i̇stiyor mu? mu? Gerçekten istiyor Peki, mu? Peki Alper, Dalkılıç ve iki... ...kankası e, bu üç deli... ...sabah 5.50'de kalktılar... saygı değer dinleyen, koştular... ...20-25 kilometre Allah ne verdiyse... ...hemen hazırlandılar, Hı. insana benzediler... ...kravatları taktılar, güzel bir kahvaltı falan... ...8.59'da da... E, Kartlarını başlılar Turnike'den içeri girdiler. Biz radyo coğrafikada biliyorsunuz gol pas atan konuk severiz. Arada arabasına da binmediği için Alper Dalkılıç e, müzik dinleyerek ve e, kitap okuyarak işine de ulaşmayı başarmış. Yani gerçekten rüya gibi bir hayattan bahsediyorsun. Allah nazarlardan saklasın. Amin, e, peki müzik demişken bak e, Alper Kılıç ben dersine çalışmış biri olarak sana neler neler hazırladım bak bak bak Evet saygı yani Mersem Alper Alkılıç koşarken 100 kilometre 150 kilometre 500 kilometre koşarken Mus dinlermiş Vay ve varım. şu anda sizler ve Alper alkılı için Mudan Survival geliyor. Radyo Geografika'dan selamlar değer dinleyen Alper kılıçla e, şarkı arası sohbetlerimiz e, devam ediyor şu anda. E, boş ver ofis ofis o, o gün ofisten bahsetmeyelim Alper. Ha, ofis tamam gittik e, isteyenler akşam koştu falan zaten. hep oradayız zaten. E, biraz bize ofisteyken neler hayal ediyoruz nasıl şeyler hayal ediyoruz bunlardan bahset. Yani 7 kıta 7 ultra maraton demiştik en son 5 kıta cebimizdeydi yanılıyorum. yanılıyorum cebimizde evet, e, tamam, evet cebimizde. E, e Akın nerede ofiste çalışırken? 6 kıtayı mı düşünüyorsun? Neden oluyor? Ya bu altıncı kıta ne olabilir diye düşünüyoruz tabii ki. Ne yapacağız? Ya ne tabii bu arada bir parantez açalım. Yani ofise girdiğimizde elbette ki sadece işimizi düşünüyoruz. işimizi yapıyoruz. Şirketimiz daha çok ciro yapsın, kâr etsin. Yoksa yani başka hayal mayal falan bir şey kurmuyoruz değil mi? Buradan patron falan dinliyordur şimdi şey yapmayalım. Sayın patron. <gülüyor> <gülüyor> Yöneticilere, iş arkadaşlarımıza selamlarımızı, sevgilerimizi de iletiyoruz. E tabii ki sonra diyoruz ki hiçbir zaman durmamak lazım aslında. Ben bunu savunuyorum şimdi sırada ne var dendiği zaman kafamızda bir B planı C planı bir şeyler hazır olmalı Aha. bu sefer dedim ki Avrupa kıtası ne olacak 6 kıta, 7 kıtalık bir yolculuktayız İzlanda olsun diye düşündüm bu sefer İzlanda 250 kilometre mesafede ve ya peki şey bir coğrafya haritaya bakıp İzlanda olsun mesela git, gidip görmediğin bir yer Normalde de gitmeyeceğin hı hı. bir yer Bu bahaneyle gideyim diye mi düşünüyorsun yoksa Bir fikstür mü var böyle futbol ligi gibi Yani açıp hı hı. bakıp dünyanın önemli Organizasyonlarını mı seçiyorsun Mesela neden İzlanda olmuştu Vallahi zaman olarak benim için çok Uygundu aslında bu, bu süreçte ben yıl sonuna Kadar tamamlamak istiyordum 2013 yılı Sonuna kadar e, tamamlamak istiyordum Ve baktım mi yiyorsun bu denk bunları? E, i̇lk sene yıllık izinleri kullandım. Sonraki sene bankamın desteğiyle ben bu e, izinleri telafi etmiş gibi oldum aslında. Aha, aha. E, banka destek verdiği sürece ben de bu yollara, maratonlara gidebildim. Tabii isim, e, bankanın e, ismi de seninle beraber gittiği için de böyle bir durum oluyor değil mi? Yani aslında burada bir medya değeri var. Yani ben sadece Kesinlikle. gitmek istiyorumun ötesinde. Çünkü genelde gördüğüm kadarıyla sponsor alayan arkadaşlar e, gerekçelendiremiyorlar projelerini. Hatta Hayallerini projelendiremiyorlar demekle başlamak lazım. Sen bir şekilde projelendirmişsin bir hı hı. markaya ki bu da Finans Bank. Finans Bank'ın marka değerine katkıda bulunacak bir takım e, projeler şeklinde sunduğun için başarıya ulaşmışsın. Ben bunu da görüyorum değil mi? Ya aslında yani, doğru. Sponsor arayan doğru. arkadaşlara bu anlamda bir fikrende desteğin olabilir. Yani ben yaptım oldu ya da ben hayal ettim istiyorum kardeşimin ötesinde hı hı. o markaya sana destek olacak olan markaya bir medya görünürlüğü, marka bilinirliği gibi bir takım desteklerin de olmuş gördüğüm kadarıyla diyorum ve uzattığım parantezi kapatıyorum. Teşekkür ediyorum PAS için ve e, aslında şöyle diyebiliriz. Tabii ki hani şu maratonu koştum, geldim döndüm olay bitti değil. Gitmeden önce evet. paylaşımlarımız, gittikten sonra elbette ki sponsor firma logolarıyla beraber fotoğraflarımız veya kendi çektiklerimiz, orada devamlı yazdığımız bloglar, oradaki paylaşımlarımız ve döndükten sonra da neler çektik, neler yaşadık bunların paylaşımı. Ki fotoğrafların çok iyi yani senin çektiğin fotoğrafların da iyi olduğunu düşünüyorum. Uh -huh. Hani e, ev kirasını fotoğraf çekerek ödeyen biri olarak ben <gülüyor> e, senin fotoğraflarını hayranlıkla takip ettiğimi söyleyebilirim. Çok, çok teşekkür ederim. O fotoğraflar için de gerçekten de, hani organizasyonlara da çok sağlam paralar da harcadık ama çünkü uh -huh. çok önemli anılar gerçekten. Hani deniyor ki bir e, organizasyon sonrasında bir fotoğraf cd'sine 150 dolar mı ödenir? Bazen ödemek gerekiyor çünkü program sonrasında maraton sonrasında katılacağımızın bazı bir program, bir televizyon programı olur bir radyo veya başka bir şey içinde bir televizyon, dergi, gazete içinde elbette ki yüksek çözünürlüklü fotoğrafa da ihtiyaç ya var. Ya da yeni sponsorlarına ya, ya, e, yapacağın ki, projeler aynen için. Aynen öyle ben neler yapacağım derken. Peki elbette, İzlanda'yı hayal ediyordum İz dedin. İzlanda'yı hayal ediyordun. Bu bir proje kapsamındaydı tabii ki 6. kıta. İzlanda gittik 250 kilometre gördük ki güneş o batmıyor. kısaymış. Kısaymış. O, o, o kısaymış evet. <gülüyor> e, yaklaşık da 300 kişi vardı ve bir otobüs dolusu insan 50 küsür kişide yarışı bırakmak durumunda kaldı. Ha, bu arada radyoyu yeni açanlar için e... Şunu belirtelim saygıdeğer dinleyenler. Az önce 520 kilometrelik bir Ultra maratondan geldiğimiz için Alper'la Avustralya'da Hani evet. İzlanda'ya ben biraz burun büktüm 250 olduğu için. 250 o için evet. evet. Mesafeler devamlı artıyor aslında. İzlanda'da 250'yi bitirdik. ve Kaç gündü? Bir haftaydı o bir da. Hafta, 7 ha. gün. Bir gün istirahat uzun etap sonrası 65-70 kilometreydi. Ama hayatımda ilk defa dedim ki daha önceki maraton çok zordu. Ama İzlanda'ya gittim baktım ki bu da daha da soğuk. Devamlı koşmak istedim. Koştukça ısınıyordum çünkü. Koştukça devam ediyordum. Ve 250 kilometre sonrasında bizim pamuk kalemizin neden tanıtılamadığını <gülüyor> da, çok daha iyi aslında fark ettim. Tanıtmamız lazım. Blue Lagoon isim, isimli e, geyser sularıyla ısıtılmış muhteşem bir tesiste coğrafyada e, bitirildi maraton. Hmm. Ve en sonunda sıcak suyun içinde dışarısı da oldukça soğuk neredeyse yani eksi demeyeyim ama oldukça fırtınalı soğuk biramızı uyudumlar haldeydi. Yani bu anlamda tabii e, dergilere reklam vermek ya da kentlerdeki billboardlara reklam vermenin ötesinde hı hı. yerel yönetimler bu tip organizasyonları ev sahipliği yaparak ve gelenekselleştirerek en önemlisi. Çok doğru, çok yani doğru, bir kesinlikle. defa yapıp bırakıp değil. Evet, gelenekselleştirip evet, ve biraz uzun öyle. vadeli bakıp meseleye belki 10 yıllık projeksiyonlarla çok bakıp. Doğru, çok doğru. E, Pekala bunu ülke tanıtımına da Katkıda Hı -hı. bulunan ve o yerel bölgenin de kalkınmasına katkıda bulunan bir ürün haline, turistik ürün haline getirebilirler. Geçimler, Pekala evet, e, Alperdal Kılıç, İzlanda'daydık. Unutma ne olur söyleyeceklerini bak evet, ben... Altıncı cepte. S, e, altıncı cepte. E, sen galiba e, YouTube falan da dinliyormuşsun. Ha? ister misin şöyle bir YouTube gönderebilirim sana? İzlanda'da biraz çok e, ısınırsın hem, hem bak e, çok da hoş aslında. Yani zaten sokak mokak olmayan yerlerde koşturup duruyorsun. Ah evladım ah evladım. Yollar arkadaşsız çekilmez diyorsan bizdensin. Biz genç metro turizmde biletler %50 indirimli. Metro yazıp 22.78'e yollaman yeterli.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 Lavanta bahçelerinde hoş bir gezinti. Bozci Lavanta Kolonyası. Limonata. Sen de iç, havan değişsin. Son dakika, Gold'ta kırmızı bültenli aranan ürünler bulundu. iPhone 5S cep telefonu sadece 1899 lira. Gold, hesaplı teknoloji. Türkiye hesaplı konuşmayı seçti. Bimsel'i tercih edenler 1 milyon kişiye ulaştı. Hoş geldin 1 milyonuncu Bimselli. <gülüyor> Teşekkürler 1 milyon Bimselli. Şimdi Bimsell'de inanılmaz internet ve konuşma paketleri sizleri bekliyor. Sen ordan çok her 300. açtık şimdi. Teknosa, teknolojinin 300. mağazamızı açtık. Teknoloji alışverişinde Türkiye'nin yanındayız. Sen ordan hep senin yanındadır. Reklamlar bitti. Radyo Geografikadan selamlar saygı değer dinleyen Türkiye radyolarının biricik doğa ve macera kültürü programı. Türkiye'nin tek radyo radyosu 94.5'te Alper Dal Kılıçla fırtına gibi devam ediyor. Alper bizi kıtalardan kıtalara koşturuyor. Şu ana kadar cebimizde yanılmıyorsam 6. kıtayı ya koyduk cebimize ya da koymak üzereyiz değil mi? Bitti, İzlanda bitiyor. bitti bitiyor. E haydi o zaman İzlanda'dayız. Ne yapıyorduk? Buz gibi falan demiştin gene. İzlanda buz gibiydi. Aha. Ama sonra pamuk kale kıvamında Blue Lagoon'da sona erdi. Aha. Sıcacık sularda en son biramızı yudumladık. Ve maratonumuzu noktaladık ve 250'den fazla kilometre koştuk. 300'e yakın sporcu vardı. 50'ye yakın sporcu farklı ülkelerden yarışı bırakmak durumunda kaldı. Aşırı fırtına kısmı düştü. Sakatlıklar yaşadı elbette ki. Ve sakatlıklar da tabii ki e, z, olabilecek gayet olağan e, olaylar. Bir düşünün. Yani o, da, o da aklıma gelen şeylerden e, tabii, biri. Tabii tabii. Evet, yani bir kendini koruyarak ilerlediğini ben zaten tahmin ediyorum. Hani çok doğru. Çok doğru. Sürekli kesinlikle. de antrenman yapan birisin ama hani evet. dizler, ayaklar. hani Bu kadar uzun mesafeler için yaratılmış bir bedenimiz olduğunu düşünüyor musun gerçekten insanoğlu olarak? Doktora soracak olsak. Hani sağlık raporları isteniyor. Bu tarz maratonlar için doktorun tavsiyesi şudur günlük yarım saatlik yürüyüşler Aha. ama bu doktorumuza baktığımız zaman daha sonra sigarasını içkisini belki de her doktor için bunu söylemiyorum elbette ki oldukça fazla tüketen doktorlar da var ama onlar herhalde zaten e, sizler gibi binde birlik dilime giren kişileri kastederek değil. Geri kalan e, binde dilimin istatistiki verilerine göre bu önerileri yapıyorlardı. Çok zor evet aynen onlar o şekilde gördüler e, ve şunu da bilmek lazım ben hayatımdaki ilk maratonu Avrasya maratonunu koştum 42.195 kilometre iki dizimden de daha sonra bir ay süresince fizik tedavi gittim, hiç hazır değildim. Ha, onu soracaktım, demiş. hazır olmadığım için mi diyecektin? Evet yani? evet, aynı hazır olmadığım için Böyle bir mesafe için düzgün antrenman yapmamıştım, düzgün malzeme yoktu. Üzerimde bir e, bildiğimiz bir penye tişört, işte e, Help me yazısı koşarken çevremdeki insanlar bana sesleniyordu, bağırıyorlardı. Yardıma ihtiyacın yok devam et çok iyi gidiyorsun derken üç buçuk saatlik bir sürede bitirmiştim ve sonraki süreçte tabii ki o yaşadığım sakatlık, ondan sonra da büyük dersler aldım gerçekten. Hepsi yavaş yavaş adım adım hep derim arkadaşlama piyano piyano yemeğin nasıl kısık ateşli pişeni makbulüse bir şekilde yavaş yavaş hızlanmalıyız çevremize bakıp ya bu adam koşuyor ben de bunu yaparım bu o, bu fizikle bunu yapıyor ben neden yapamayayım diye düşünceler değil öncelikle kendimize zarar vermeden bir şekilde kendimizi durdurarak. Peki, bir şey söyleyebilir miyim adım adım gitmek gerektiğini vurguladın ve evet. anlattığın şeylerin çok elit doğru. sporcuların yaptığı şeyler oldu hani Hı -hı. E, bunları evde denemeyin diyorsun açıkçası öncelikle hani eğer hiç sporla alakan yoksa hani tabirimi mazulu görürseniz evet, peki doğru. ben şunu merak ediyorum saygıdeğer dinleyen adına. Herhangi bir bu kadar binlerce kilometre koşmuş durumdasın. Yani bir gittiğin hı hı. organizasyon 150 kilometre en kısası. Yani toplamda senede neredeyse yani az kullanılan bir otomobil kadar fazla yol yapıyorsun dizlerinin üzerinde. Hı hı. Elinde bir tıbbi veri var mı? Yani dizlerin e, normal sağlıklı bir insanın durumunda mı şu anda? Mesela aklıma gelen sorulardan biri. Ee, öyle bir kontrol falan var mı yakınlarda gittiğin? Yakınlarda gittim. Ya da zaten canın yanmıyor basıyorum devam mı ediyorsun <gülüyor> nedir bir durum yani. Vallahi e, temkinli olmaya çalışıyorum. Bir araçta nasıl göstergeleri de, e, izliyorsak e, o aracı da bakım zamanlarında elbette ki bakıma götürüyorsak. E, tabii ara maratonlarda da benim de bakım için gittiğim e, zamanlar oldu elbette ki. Arada çok kısa da olsa küçük de olsa eser vermek durumunda kaldım ama bu da zaten... Proje benim aksatmadı. Ama kendimi kontrollü şekilde bir yarış bittikten sonra hadi hemen ertesi koşuyoruz değil biraz daha dinlenerek e, bu işi gerçekten e, düzgün, mantıklı şekilde yaparak, hırslarıma yenik düşmeyerek aslında bunu gerçekleştirmeye çalıştım. E, yakın zamanda bir check-up hakkım vardı. Bir, e, or <gülüyor> or oraya gideceğim. Bu sefer de hani verileri bir şekilde alıyor olacağım. Kan değerleri nedir, ne değildir. E, ona dikkat etmek lazım. Peki değil. bu yoğunluktaki antrenmanın haftada kaç gün yapıyorsun? Şey mi? Yani haftada beş gün e, olmasa dikkat ediyorum. Haftada beş gün? Beş gün, e, altı güne de e, çıkabiliyor elbette ki. E, ama esler vermek lazım dediğim ya, gibi dinlenmek de lazım. Ya bu tabii üst düzey seviyedeki bir e, tırmanıcının antrenman programı herhalde değil mi? Yani sen pazartesi, çarşamba ve cuma değil antrenmanın, değil. her gün antrenmanın var. Evet, evet her gün. Her gün. Yani buraya çıkmadan önce de sen beni aramıştın. E, hani sonra ulaşamadın. Sonra görüştüğümüzde dedin kesin sen antrenmanda dedin. Evet. evet. Evet yani radyo Aynen. coğrafika çok çaldırmaz telefonu antrenmanda olabileceğini düşünür <gülüyor> evet, konunun. Evet kesinlikle kesinlikle. Evet, <gülüyor> A, peki o zaman bak ben e, gene senin playlistinden şöyle inceden inceye saygıdeğer dinleyenleri de koşmaya heveslendirici. Yani bunlar Alper Dal oralarda buralarda koştururken çöllerde dinlediği parçalardan örnekler saygıdeğer dinleyen. Bakın adam neler neler dinliyor ağzının tadını da biliyor gerçekten bakın. Hani Everybody filmini izleyemese de. Filmini izleyemese de bu adam, bakın, evet buradan Alper bak, kötü kötü şeyler söylüyorlar, bu araları geçiyorum, eğlenceli yerinden başlıyorum. Buyurun efendim, Alper dalgı için koşar kendine Geografika'dan selamlar saygıda yer dinleyen kısa bir müzik arası verdik çünkü Alper Dalklıç o kadar heyecanlı şeyleri anlatıyor ki arada şöyle bir e, hoş bir parça çalıp tempo'yu düşürmeden tabii e, keyfimizi yerine getirelim istiyoruz. Şimdi Alper 6 tane kıtayı cebimize attık. Ben umuyorum evet. değil mi? artık kıtaları birbirine karıştırmaya başladım. Son bir kıtamız kaldı. E hadi o zaman 7 kıta 7 ultra maraton neymiş şu son halkayı da 7. kıta, Son halka dünyanın 7. harikası Grand Canyon Aha, büyük, kanyon. büyük Kanyon. İnanılmaz bir coğrafyaydı gerçekten. Bir kanyondan diğer kanyona gidecektik. Grand Canyon'dan Büyük Kanyon'dan Bryce Canyon'a 273 kilometre oldukça konunun başında programın başında söylediğimiz gibi yüksek irtifalarda tırmanarak inerek çıkarak yol aldık. Yeni kıtaya geri dönmüşsün aslında. İlkide değil mi? Güney Amerika'da yedi. Evet evet. Aynen. Güney Amerika'da daha sonra son kıtada. Evet aynen. Kuzey Amerika. Kuzey Amerika'da noktalı olacağız ve eksi çok ilginç aslında. Yedinci kıta dünyanın yedi arkasından biri ve son gece gördüğümüz sıcaklıklardan bir tanesi eksi yedi derece. Eksi yedi derecelere düştü. Hani çöl şudur budur derken Antarktika derken ama bu sefer çadırın içindeyiz yine ve minnacık bir tulum 400-500 gramlık bir tulum almışız ve onunla da ısınmaya çalışıyoruz. Ertesi gün sabah edeceğiz ve tekrar bir önümüzde 15 kilometrelik bir mesafe var. Sabah yıkılan ateş başında nasıl ısındık nasıl daha sonra bir soğukluk beklemiyordun anladığım kadarıyla kesinlikle Mevsim kesinlikle beklemiyordun e, aslında devamlı değişiyor bu, bu coğrafyalarda e tabi bir de sırtımızdaki çantada gönül ister bir kiloluk bir tulum taşıyayım ama elbette ki ne kadar çok taşırsak o kadar da kaloriden yakacağız bir araç kullanan düşünsün ne kadar çok yüklerse o aracı o kadar çok veya soğukta kullanırsa o kadar çok yakıt harcayacaktır peki Alper arada gene ben dayanamayarak bir parantez açmam gerekiyor klasik radyo coğrafika sorularımız ...ya e, hani çok gezen mi bilir... ...çok okuyan mı? Şimdi sen yedi kıta... ...görmüş bir adamsın ve beklemediğin... ...sıcaklıklardan falan bahsediyorsun... Ya yani hiç araştırma şansın oldu mu... Bu yedik tadın her birinde de küresel iklim değişikliğine ait bir takım izler gözlemledin mi? Böyle ters köşeden sormuş gibi oldum sana ama hani gerçekten tabii bir akademik biz... akademik bir cevap beklemiyorum tabii böyle bir gözlem var mı? Yani gezen insanın gözlemi çok daha Hı -hı. E, böyle sade ve şey oluyor öz oluyor gerçekten. Antarktika'da bizden iki sene önce giden yarışmacılar şunu demişlerdi: e, Biz Antarktika'da bir haftalık bir maraton süresi içinde 10 günlük bir maratondu ama 7 gün koşma imkanımız vardı. Biz dört gün koşabildik Antarktika'da. Ama iki sene önce giden kişiler yalnızca iki gün boyunca koşabilmişler. Hmm. İki gün koşabilmişler. Ee, düşün hava ne kadar küresel ısınmayla beraber Antarktika'da bile hava normal şartların biraz daha altında ve daha sıcak seyrediyor aslında. Bu değişiklikler biraz daha e, yaşayarak aslında gözle görülebilir şekilde görebiliyoruz. Ve e, kopan buzul parçalarına denk geliyorduk. Penguenleri mesela Antarktika'da gördük ve her zaman şunu söylüyorum Everest dağı ve Antarktika neyse ki bizim ülkemize yakın değil. Eğer böyle bir şey olsa gözlemeçiler, kokoreççiler, tüm seyyar satışçılar ve bir de AVM kurmak isteyen e, ve oradaki coğrafyaya, e, doğaya zarar vermek isteyen bir şekilde girişimciler olacaktı. Neyse ki bu coğrafyalar bizden uzakta. <gülüyor> e, keşke ülkemize bir şekilde değer verebilsek. Ben yedi kıta süresince e, Grand Canyon'da, bitirdiğimi e, söylüyorum. Tema yararına koştum. Aha, Tema için. Evet. Bir sloganım vardı. Çöllerde koşalım. Çöllerde yaşamayalım. Ama çöllerde elbette ki kendi iklimlerini, coğrafyalarını yaratıyor. Meşe palamutları yararına koştum ben e, yedi kıta süresince. ve Meşe palamutu gerçekten de çok dayanıklı bir bitki. E, sahip olduğu, kurulduğu noktaya da gerçekten canlılara da aslında bir hayat veriyor. Bir sunularda paylaşım bir görsel var. Ağaç gölgesiz bırakmaz. Google'da ara, araştırdıkları zaman dinleyenler göreceklerdir. Bir ağaç adım atıyor. Önünde de gölgesiyle e, güneşten koruduğu bir koşucu yürüyüşçü var sırtında çantayla. Kendimle çok özdeşleştiğim. Onu. Ağaçla beraberinde yaşam da gerekiyor. Kuşlar da uçuyor onunla beraber. Muhteşem de gerçekten ki Sahra'da bunu söylediler. Kesinlikle gölge yok. Uyumayın yarışı kaybedersiniz. Diskalifiye olursunuz dediler. Aslında ülkemizden ve yaşadığımız coğrafyadan evimizin kapısından biraz çıktıktan sonra aslında ne farklılıklar var neler oluyor neler bitiyor biraz daha aslında at gözünü çıkardıktan sonra bakabiliyoruz. Yani bakabiliyor ağaç ne kadar aslında inanılmaz bir nimet değil mi? Yani Çok ağaç, ki, ağaç, gölgesi, hani ağaç gölgesi ağaç evet. gölgesi mi burası diye bir e, hafif evet. böyle e, karikatürize bir e, tabir vardır ama evet ağaç gölgesi istiyor evet, insan, evet. hani Şu mi? ağaç gölgesi bir oturup da dinlenelim ya, diyeceğimiz ne peki, kaldı peki şunu anlatır mısın Alper yani e, ya çölde bir de koşuyorsun yani, hı hı. E, yani ne demek ya çölde koşmak yani benim aklım almıyor gerçekten hani gidip Karadeniz'de bile yürüyüş yaparken insan hı hı. o serin ormanların içinde bile yürüyüş yaparken Yürüyüş suların içerisinde gerçekten terliyor ve zorlanıyor sırttaki 10-15 kiloluk çantayla hı hı. Yani biraz daha bize bize tasvir ederse yani çöl nasıl bir yer hani Türkiye çöl olmasın diye koştun madem Çöl olursa nasıl bir yer olacak Türkiye? Yani Grand Canyon nasıl bir yer? Grand Canyon aslında nehir de var bir Colorado nehri geçiyor aradan yine turistik anlamda da gerçekten muhteşem şekilde değerlendiriyorlar coğrafyası da bir şekilde oradaki ağaçları da ben yer yer koştuğum yerler arasında Kapadokya'ya benzettim Likya yolundaki gördüğüm etaplara benzettim gerçekten ama gerçekten doğaya çok saygılılar koştuğumuz maratonlar arasında Likya yolu Ultura Maratonu'nda bu 500 küsür kilometre mesafe kırmızı beyaz işaretlenmiş. Likya yolunda Gelidonya fenerini ben unutamam mesela. Oraya gidene kadar yaşadıklarımız gördüğümüz ve Gelidonya fenerine çıktıktan sonraki armağan insanın kendisinden verdiği en büyük armağan muhteşem bir coğrafya gerçekten. Muhteşem bir görünüm manzara ama orayı da zaten bir şekilde e, giden Özellikle yerli turistler, yabancı turistler gerçekten çok duyarlı. Biz ormanda bile koşarken görüyoruz bir insanoğlu ki bunu yapıyor. Doğadaki başka bir canlı bunu yapmıyor. Piknik yapıp çöplerini bırakıyor insanlar. Bu acayip bir olay gerçekten. Olay sadece evin önünü temizlemek veya evini temiz tutmak değil. Aslında biraz da çevreye, doğaya da saygılı olmak demek aslında. Vallahi sana şu anda... E, hani, söyleyecek çok şey var. E, yani Aşık-ı Veysel'den Kara Toprağı belki çalmak <gülüyor> gerekirdi ama konsepti uygun değil. Yani o anlamda ben sana e, Johnny Cash'ten e, She Used To Love Me A Lot göndereyim ki... Yani en azından... Yani umuyorum tema için koşu olmam bir kere harika bir şeydi ve bence e, projenin anlamıyla temayı çok iyi özdeşleştirdiğini düşünüyorum hani hı hı. Türkiye çöl olmasın sloganıyla yola çıkmış bir organizasyondan bahsediyorsun çünkü çok doğru, yani umuyoruz hani buralar buralar hep ağaçlıktı dutluktu falan söylemi hı. artık gene bu karikatürize şaka söylemi olmaktan çıkar ve en azından her ağacımızı koruyabileceğimiz çok basitçe ya çok basit bir şeyden bahsedeceğim yani bir ağaç kesmemekten bahsediyoruz ya yani bunu sağlayabileceğimiz bir ülke ve devamen bir gezegenin vatandaşları olma yolunda ilerleyebiliriz. I saw her through the window today She was sitting in the silver spoon cafe I started to keep going, but something made me stop She used to love me a lot She looked lonely, and I knew the cure Old memories would win her heart for sure I thought I'd walk on in, and I'd give it my best shot She used to love me a lot I sat down beside her and she smiled She said, where have you been? It's been a while She was glad to see me, I could almost read her thoughts She used to love me a lot She used to love me with a love that wouldn't die Looking at her now I can't believe I said goodbye It would only take a minute to turn back the clock She used to love me a lot I remember how good it was back then And I said it's not too late to start again We could spend the night together Take up where we left off She used to love me a lot But I panicked as she turned to walk away As she went out the door I heard her say Yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot. I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. She just left me standing there, I've never been so shocked. To love me a lot she used to love me a lot she used to love me a lot she used to love Saygıdeğer dinleyen Radyo Geografika için son 400'e girmiş durumdayız şu anda. Alper Valkılıç konuğumuz kendisi 7 kıta 7 ultramaratonu cebe attı ve şu anda son 400'de yeni projeleriyle ilgili söylemek istediği bir şeyler var. Ben tamamen ağzımın fermuarını çekip kendisini sözü bırakıyorum. Alper neler olacak gelecekte? Finiş çizgisini ben de gördüm. Evet biraz daha hızlamam gerektiğini anlıyorum. Gelecekte neler olacak? Diğer cebi de doldurmak için elbette ki yine zorlu maceralar bizleri bekliyor. Ben 18 Mayıs'ta Kopenhag'da bir maraton koşuyor olacağım 42 kilometre uzunluğunda. Orada koştuktan sonra bu sefer bir yıl sonraki Boston Maratonu'na akrede olma çabam var. 168 kilometrelik İtalya, İsviçre ve Fransa etaplarında koşacağımız bir maraton olacak. Ağustos ayında durmak yok. Elbette ki her daim koşmaya hareket etmeye devam edeceğiz. Bugün dinleneyim demek yok. Elbette ki öyle bir lüksümüz yok. Çünkü bu kadar yol aldık. Cepleri dolduruyoruz. Ama cepler hayallerimizi gerçekleştirerek Cepleri dolduruyoruz derken kıtalarla cepleri dolduruyoruz. Kıtalarla tabii ki hayallerimiz gerçeğe dönüyor aslında. Ama diğer taraftan da düşündüğümüz zaman muhteşem anılar, muhteşem coğrafyalar ve zayıf olan benim lise dönemindeki coğrafya bilgimi ben de kıtalarda koşarak koşarak e yaşamaya e çabalıyorum ve sonraki süreçte sırada Yukon var ben Ocak ayında planlıyordum Yukon, Arktik Ultra zor üzerine zor daha da zor ne olabilir derken bu sefer kızak çekerek farklı bir disiplin Ocak ayında mı sponsor desteği bulamadım gidemedim ama bu sefer dedim ki 300 mil bir tarafa atarak 2 yılda bir gerçekleşen 430 mil Mesafeli Yukon Arctic Ultra'ya Şubat ayında, Şubat 2015'te katılmak istiyorum. Ee, umuyorum e, destekler bulacağım, başaracağım, yapacağım ama bu süreçte de çevreme ve kendime söz verdiğim gibi 7 kıtaydı ultra maratona yakışır bir kitapla ben bu projeyi taşlandırmak Harisler, istiyorum. Bunu İstanbul maratonuna yetiştirme planım var, yani projem bu yılın var. Sonuna. Bu yılın sonuna evet, yazım, bloklar ve diğer referanslarla, fotoğraflarla beraber güzel bir kaynak olacağına inanıyorum ve ee, önerisi olan varsa ben de beklerim bu süreçte ee, çevremdeki herkese de ben çok teşekkür ediyorum bu destekler çok önemli gerçekten ve hani bir hayaliniz varsa gerçekten bunu paylaşın paylaştıkça gerçekten bu çoğalıyor ve çevrenizdeki kişiler sizden bu hayalleri gerçekleştirmeniz için sizi zorlar hale geliyor gerçekten ee, paylaşmak her zaman çok önemli. Yukon sonrasında yine projelerde bitmeyecek. Koşmaya yine devam ediyor olacağız. Ee, günlük koşular diye küçümsemeyin. Ben üniversite döneminde koşulara başladım. Ablamı zoruyla bir halı saha çevresi. Zoru diyorum çünkü o zaman hareket etmek istemeyen bir gençtim. Halı saha çevresi başlayan koşular insanı nerelere götürüyor ama kişinin öncelikle istemesi, hareket etmesi şimdi değil. Ee, daha sonra dememeliyiz aslında. Devam edeceğiz. Her daim harekete devam edeceğiz. Nasıl sen vazgeçmedin? Hadi abi ne zaman program yapacağız dedin. Ben yine de geciktim. Biraz Aha. geç kaldım ama çok teşekkür ediyorum. Şahane bir program olduğuna inanıyorum. Misafirperverlerin için çok teşekkürler. Herkese Dedim de biz, dinledikleri biz için de çok yani teşekkür Biz yani antrenmanından ediyorum. zaman ayırıp buraya geliyor olmanın çok değerli bir şey olduğunu fark ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Yani geldin saygı değer dinleyenlere bu Aa, ruhunun zenginliğini diyeyim e, paylaştım umuyorum e, minik kıvılcımlar yakmışızdır oralarda bir yerlerde inanıyorum ee, olacaktır ve yani umuyorum birileri senin gibi sabah erkenden kalkıp erkenden e, koşmaya başlayıp bir şeyler e, yapma gibi bir tercih e, kullanacaklardır inanıyorum Biz evet yavaş yavaş hani yine e, senin için seçtiğimiz parçalardan bir tanesiyle devam edelim diyorum. Rakafem'in e, sizin için e, ayarladığı bir e, playlist programla bundan sonra devam ediyor olacağız. Ama bundan önce Wishbone Ash'ten Take It Back'i, Radyo Geografika'dan Alper Dal ve onun gibi hayalleri peşinde koşan binlerce dinleyicimize hediye ediyor olacağız. Wishbone Ash, Take It Back macerayı burnunuzun dibine getiren program Radyo Geografika'dan size geliyor bu haftanın kapanışı olarak saygılar dünye.